241. konu, Hazreti Peygamber'in evinde, ne geceleri ışık, ne de gündüzleri ateş yanmazdı. Hazreti Ayşe anlatıyor, babam bize geceleyin, kesilmiş bir davar bacağı gönderdi, evimizde ışığımız yoktu, karanlıkta ben tuttum, Hazreti Peygamber de doğradı, veya Hazreti Peygamber tuttu ben doğradım.